Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala malla nebiyyi ba'de. Babul cenaziz. Cenazeye geldik. Cenazeye. Cenaziz'nin cemisi cenaze veya cenazenin, değil mi? Cenaze, cenaze iki türlü de daptı var. Efendim, eee cenaze, cenaze fakat şöyle ayırabiliyoruz. Diyorlar ki, üstte olana cenaze denir, altta olana cinaze denir. Zaten cenazede harekeyi üste koyuyorsunuz. Unutmazsınız oradan. Hareke üste, fetha yani cenaze. O adamdır, ölen adamdır veya kadındır. Cinaze, o harekesi altta kesre, o da tabuttur. Yani selire, cinaze denir. O serir, tabuta na ise insana, ona da cenaze denir. Fetha, cenaze, yani tabutun üstünde. Hareke yukarıda olursa üsttekini anlatır. Yani adam tabutun üzerindedir, onu anlatır. Hareke altta olursa cinazedir O da tabutu anlatır. Peki, bavul cenâiz, cenaze babı Cinazenin ya da cenazenin çoğuluğu e, cenaze geliyor. Efendim, e, ilk olarak burada ölüm döşeğinde artık sekerat-ı mevtindeki bir adama ne yapacaksınız? Ondan bahsediyor. Ve men ihtudra wujha ila ala ne demek? Ölüm ona hazır oldu. Artık ölüm geldi. Ölüm döşeğinde. Nereden anlıyorsunuz? İşte ayaklar gevşedi, burnunda bir çökme var. Yani nefes alışları, verişleri. Sekerat-ı mevz. وَمَنِحْتُضِرَى وُجِّهَ اِلَى kıbleti Kıbleye çevrilir bu adam. عَلَى شِقِّهِ eymen Sağ tarafında, sağa doğru böyle kıbleye çevrilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'yi Yanına geliyorlar, sekerat-ı mevtinde yani ve nih olduğunda e, sağ tarafına kıbleye do doğru çeviriyor. <gülüyor> Peki eğer orada yani sağa doğru çevirdiğinizde hasta çok zorlanacaksa o zaman sırt üstü altına bir şeyler koyuyorsunuz. Yüzük kıbleye karşı oluyor. Yüzük kıbleye karşı yani Kabe'yi muazzamaya doğru onu çeviriyorsunuz hazırlıyorsunuz yani Hz. Fatıma radıyallahu anh'a ölüm anında yanındakilerine diyor ki kıbleye doğru çevirin beni yan tarafıma işte Huzeyfe radıyallahu ve veccihuni diyor çevirin beni kıbleye doğru çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyorlar onlar ölüm, sekerat-ı mavut acayip bir şeydir işte değil mi? öleceğiz ne çare ediyor ya Üstad? öleceğiz evet ölümümüz bayram olsun inşallah evet ulkina şehade orada şehadet telkin edilir ulkina men mehtudra yani lukina menhtudra Şehade, Onun yanında şehadeti getirirler Eşhedü en lâ illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah derler Fakat adam son anında Söyleyemez olur dili tutulur Veya komadadır e Bu söyleyemedim Yani önemli olan nedir Aklı başındayken imanını O son nefese kadar taşıyabilme Yani mutlaka diliyle Söylerse ama söyleyemezse Yine Müslüman olarak vefat etmiş olur. Neden bunlar hatırlatılır? Yani ona diyorsunuz ki artık dünyadan gidiyorsun, bitti bu iş. Son bir daha özetle bakalım kim olduğunu, neye inandığını özetle. O halde mühür baz bu hayata ayrıl aramızdan. وَلُقِّنَ <gülüyor> الشَّهَادَ Şehadet telkin edilir. Peki orada Sekerat-ı Yasin okulur. İkrau mevtaküm Yasin veya İkrau Yasin ala mevtaküm e, rivayeti de var. İkrau Yasin ala mevtaküm. Peki neden Yasin okunur? Çünkü Yasin-i Şerif'in içinde diriliş var, kıyamet var, cennet var. Yani nelere inanması gerekiyor ve nereye gidiyor? Onları bir daha ölürken ona hatırlatıyorsunuz. Veya Cabir radıyallahu anh diyor ki Rahat Suresi okunur. Rahat Suresi, Raat Suresi okunur, okuyunca o daha rahat can verir diyor Hazreti Cabir radıyallahu an. Efendim kasideyi Bürde'den bahsetmiştim size. O da okuyorlar, onu da okuyorlar. Mücerrep yani çok onun faydasını görürsünüz ama ölüm anında birisine Kur'an-ı Kerim okurken böyle odayı boşaltmalı. Açık saçık kimse olmamalı, abdestsiz kimse olmamalı, duvarda odada resim olmamalı. Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim orada tesirini gösterecek. Efendim küffara karşı savaşa giderken Kur'an-ı Kerim götürülmez. Neden? Belki orada mağlubiyet olursa Kur'an'ı alırlar çiğnerler diye. Yani o asker Yani dikkatli olacak. E, dikkatli olması gerekiyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'e ihtiram olacak. E, böyle oturmuşlar sosyete, çağırmış sizi. E, otur, Orada Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Evvela bunun bir adabını anlatmalı. Bunları inanıyorlardır sizi oraya çağırdıklarına göre. Yani, size oku dediler. Eğer başka bir dine inansalardı, İncil'i isterlerdi oraya veya onun kitabını isterlerdi. E, sizi çağırdılarsa kardeşim, o zaman Orada söylemeli Neden Kur'an-ı Kerim okuyorsun Bu kitap ne diyor Bu kitabı nasıl bir yerde okumak lazım Orada söylemek lazım Bir de bu tür yerlere maalesef Bazı kardeşlerimiz gidiyorlar Böyle ekip kuranlar var Gidiyorlar ekipte Okuyorlar Mevlid Kaside Dönüyorlar Peki oradakiler nasipleniyor mu Yok Para varsa bir defa Allah rızası yok Onlara da yok Onlara da yok biri parasını kaybetmiş oldu, verdi parayı, gitti para cebinden. Ama Allah rızası için olmayınca bu iş ortada uhre, ahiret adına bir sevap yok, bir ecir yok. Peki o yani ne ne yapmalar lazım bunların? Bir, Kur'an-ı Kerim parayla okunmaz Allah rızası için olur. İki, oraya gittiklerinde kardeşim o kadar mevlud okuyorsun, o kadar kaside okuyorsun. Bir de ayet oku manas ver ya. Peki ki Allah Teala şunu emrediyor. Bak o evde ne tür arıza gördüysen onu anlat. Yani bu, bunu anlatmadan kitap okunur mu orada? İşte ondan sonra kalkıp da diyorlar ki e, siz mezarlıkta okuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Doğru. Sadece bu kitabı mezarlık kitabı olarak görenler var. Sosyetenin cenazesinde okunan ayetler olarak gören adamlar da var maalesef böyle. Evet. Peki. وَلُقِّنَ الشَّهَادَى Şahadet telkin edilir. Efendim bu telkin dediğimiz hadise, İmam Şafi'ye göre, Şafilere göre müstahaptır. Hanefi mezhebine göre ne emredilir ne de yasaklanır. Ne emredilir ne de yasaklanır. Çünkü Müslümin rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ la اِلَٰهِ illallah. Ölülerinize, La ilahe illallah bu kelimeyi, tevhidi telkin edin. Lakinû mevtâkûm. Buradaki mevtâ kelimesini hakiki manada alırsanız o zaman ölüye telkin edin. Ee, peki hakiki manada değil de men eşrafa alel ma'uti e, ölüme işraf eden, yani burada menuh gibi, yani hazaruhul mavut, ölüm geldi artık bu adama e, telkinde bulunun şeklinde anlayan, Alimler de var ki çoğunluk böyle zaten anlıyorlar. Onlar diyorlar ki bu hadis-i şeriften, hadis şeriften ne çıkmaz? لَقِّنُوا la لَا la اِلَّا اللّٰهِ Ölüye değil de ölüm üzerinde e, olana telkin yapmak çıkar diyorlar bu hadis-i şeriften. Peki ne yapalım biz? Sahabe-i kiram efendilerimizden telkini vasiyet edenler var çocuklarına. Ölünce diyorlar, benim başıma gel gel. Orda terkinde bulun. E, özekir fe innezikraten faul mukminin. Zat İmam Şafii de bu ayet kermel istidlal ediyor. Hatırlat diyor. çünkü hatırlatma Müslümana fayda verir. Tenfaul mukminin. Peki ne yapalım? Ben de yani size söyleyeyim. Siz de bana söyleyin. Birbirimizin cenazesine katılırsak o zaman telkin yapalım, yapalım. Ee, bu hadis-i şerif varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi defnettikten sonra le fe لَأَخ۪يكُمْ فَاِنَّهُ الْاَنْ el Kardeşiniz için istiğfarda bulunun, o hesaba çekiliyor şimdi. Yani bu kadar cesur konuşmak, yok yok demek, atmak, kırkmak. Ee, nereden bu cesareti alıyorlar bilmiyorum. Yani küresel eşkıyaya karşı e, kenarda, köşede fevkalade bir tedbiri var bakıyorsunuz bu adamların. Konuşamıyorlar, tek kelamları söyleyecekleri, tek cümleleri yok. Belki siz konuşurken dinlemeyi bile cesaret edemiyorlar. Şimdi alıp götürürler bizi zannediyorlar. Öyleydi 28 Şubat zamanları. E, yani siz baskın yerken adam e, alkışlanabiliyordu öyle olabiliyordu zaman zaman. Peki şimdi ama aynı adamlara bakıyorsun. E, hadis inkar etmede ayet-i kerimeyi hevasına, hevesine, arzusuna göre yorumlamada fevkalade bir cesareti var. Eğer burada bu kadar endişeli, korkulu ise, e, hadisi inkarda da bu kadar cesursa bu adam, o zaman nerede problem var? O da var, başka şeyler de var, o da var, başka cehaletten gelen cesaret de var. Ama o cesareti zaman zaman küfür yobazları içinde de gösterse, orada olmadığına göre o zaman daha esastan bir problem var. Allah Teala hepimizi ıslah eylesin kardeşim. Şimdi ne savaşıyor, öyle adamlar var. Baksan onlara koca bir yılda dersinde bunları anlatır telkin yok der, o yok der. Ya mübarek, tamam. Var yok. Zaten bu ulema farzdır dememiş. Hani fukası demiş ki, e, yapana niye yapıyorsun denmez. Yapmayana da mutlaka yapacaksın denmez. Ama buna rağmen, yani kabir alemi, herkeste bir endişe var, yaptırmışlar. Yani buna kadar başka meselesi yok mu bu ümmetin ya? Yok mu kardeşim? He? Bu sokaklara çık, terkinde bulunsana madem bizim ölülere terkinde bulunmama bulunmamıza karşısın bu kitap dirileri uyarmak için geldi diyorsun in o zaman uyar abu sokakları bak kız çocuğu senin fakültene geliyor annesi onu e, pardüseyle gönderdi senden beş yıl sonra mezun olurken pantolon cekette gidiyor Anlasan ona Vilakis ifsah ediyor evet وَلُقِّنَ الشَّهَاذَةَ فَإِذَا مَاتَ شَدُّوا لَحْيَيْهِ وَغَمَّضُوا عَيْنَيْهِ Öldüğünde şeddu lahyeyihi, efendim onun çenesini bağlarlar, çenesini bağlarlar, وَغَمَّضُوا Ayneyhi gözlerini kapatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'ye böyle yapıyor, çenesini bağlıyor, gözlerini kapatıyor. Çünkü çok garip bir şekil olur gözler açık olduğunda. وَيُسْتَحَبُوا تَعْجِيدُوا defnihi, Defninde acele yapmak da müstahaptır. Definde acele yapmak. Çünkü ceset bozulabilir. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer mübarek bir adamsa bir an önce makamına gitmek ister. Eğer şerli bir adamsa da böyle bir adamı omuzlarınızda taşımayın bir an önce. Bırakın onu gitsin gideceği yere. Efendim, Efendimiz وَيَجِبُوا ghasluhu وُجُوبَكْ Kifayetin mi okuyacağız? Ve yecbu gusluhu mu okuyacağız? Hangisini okuyacağız? Şimdi gusl okursak izaletul vasak ee, yani kiri giderme oluyor. Ama gusul okursak nedir? Ee, o zaman e, guslu cemi'il beden guslu cemi'il beden gusul cesed cesedin tamamını yıkamak. Madem ki biz ölen bu adamın cesedinin tamamını yıkıyoruz. O zaman ne diyelim? وَيَجِبُوا غُسْلُهُ diyelim değil mi? Onun guslu yani bedeninin tamamının yıkanması nasıl bir vaciptir? ve كِفَائَةٍ kifaye vacibidir. Yani farzı kifayedir. Tabi buradaki vacipler farz anlamında. Yani efendim onu eğer Müslümanlar yıkacaklar. Yıkayan kimse yoksa o zaman yıkayabilen kişiye farz olur e, cenazeyi yıkıyoruz eğer çok kokuyorsa böyle dağılmış bir ceset varsa yanına yaklaşamıyorsak o zaman suyu böyle dökeriz değil mi? üzerine dökülür veya e, cenaze su yok ne yapacaksınız bu durumda temmüm aldıracaksınız su yoksa temmüm aldırıyorsunuz veya koktu artık madenden bir yerden çıktı birisi gidip onu yıkayamıyor hortumla böyle su verilir o şekilde yıkanır, o şekilde yıkanır, temizlenir. Peki, yıkanırken elbiseleri üzerinden soyuyorsunuz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine elbiseleri almıyorlar. Neden? Efendimiz'e hürmeten. وَيُجَرَّدُ لِلْغُسْلِ وَيُوْضَوْ عَلَى السَّر۪يرٍ مُجَمَّرٍ vitran Efendim, oyucar radulil gusli gusül için yani yıkanmak için onu soyarlar, soyulur. Yani oyucar radulil gusli elbiseler alınır üzerinden ve yu'duu ala seririn serir ee, ne teneşir. Teneşir mi? Onun üzerine koyarlar veya yıkayacağınız böyle düz bir yerin üzerine koyarlar. Mucemmerin. Seririn mucemmerin. Mucemmer seririn sıfatı. Yani böyle tütsülenmiş ee, bir e, seririn üzerine koyarlar vitren o tütsü de bir defa olacak. Hem yani böyle kelime kelime bölüyorum ama o yuca radulil gusli wa yudhu ala seririn mujamerin vitren ya bir üç beş gibi tek Allahu vitrun yohibun vitra hem tek yapmalı bir üç beş gibi ya bir defa ya üç defa tutsulenmiş olan o e, seririn teneşin üzerine konur. Orada efendim yıkanır. Vatusaru avratuhu avret yeri örtülür. Avret yeri örtülür. Ee, yıkayan da oraları böyle eline bir hırka alır o halde su verir. Ve yuvadduu lis salati illa'l Peki efendim yıkamaya baş soydunuz, teneşire koydunuz, avret yerini kapattınız. Ne yapıyorsunuz önce? Abde saldırıyorsunuz. Önce abdest saldırıyorsunuz fakat mazmada ve istinşak yok. Mazmada neydi? Tahrikul bil Ağızdaki suyu hareket ettirip ettirip daha sonra dışarı çıkarmaktı. Peki bunu yapma imkanınız yok ölü zaten. Adam orada yatıyor. Aza su burnuna su vermiyorsunuz. Abdesti ağız ve buruna su vermeden yap yapıyorsun. Böyle bir abdest aldırılıyor ölüye. Ve yugal'l ma'u bisidri ev bil hurzi Efendim suyu kaynatılır çünkü kaynayan su kiri daha iyi temizler. Ve yugal'l ma'u bisidr sidir. Yani sidir ağacının yaprağıyla ev bil hurzi ya da çövenle in wucide tabii bulabilirsiniz. Bunlarla yaparsınız Tabi Bugün böyle sabun kullanıyorsunuz. Efendim bunlar da bulabilirsiniz olur yine. Ve ra'suhu ve Efendim başı yıkanır ve lihtyhu sakalı yıkanır bil-hitmi hitmi denen bir e, bitkiyle e, yapılır ki daha iyi temizlesin diye min gayri tasrihin fakat taramadan e, saçı sakalı taramadan e, yıkanır hitmi denen bu şeyle temizlenir daha iyi temizliyor bu olduğu zaman Anefi mezhebine göre taranmaz ama İmam Şafi'ye göre taranır. Şafi'ye göre taranır sakalları. Kokuyu gidermek için koku yani kokuyu gidermek için yapılıyor. Peki وَيُوزَّعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ وَيُوْسَلُ حَتَّى يُعْلَمَا Efendim abdest aldırdınız. Sonra sol tarafına yatırıyorsunuz böyle çeviriyorsunuz sola doğru sağ tarafını yıkıyorsunuz sağ tarafa çeviriyorsunuz sol tarafı yıkıyorsunuz ve yuzra ala shittihil sol tarafa konur ve yusalu yıkanır hatta yu'lama usulul mai tahta altına kadar su girdiği anlaşılıncaya kadar summa yuzra ala shittihil eymen feyusalu كذلك ikinci defa ise sağ tarafa çevrilir, sol tarafı yıkanır. Yani sağdan başlıyorsunuz. İlk önce nereden başlıyorsunuz? Sağdan e, sola yatırarak e, sağı yıkamış oluyorsunuz. Sağı yıkıyorsunuz. Bir de her organı yıkarken üçer defa yıkıyorsunuz. Değil mi? Üçer defa. ثُمَّ يُجْرِسُهُ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ Oturtur onu, karnını meseder. Yani böyle arkasından geçer kaldırır ölüyü karnını hafif meseder ki varsa bir şey çıksın diye feyin harce minhu şeyun ghasaluhu eğer bir şey çıkarsa makattan yıkar bir daha yeniden ona gusül aldırmaz tekrar bir daha gusül aldırmaz Evet Peki وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ فَاِنْ خَرْجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ Guslu غُسْلُ iade etmez ikinci defa, bir daha yeniden baştan buna gusül aldırmaz. ثُمَّ يُنَشِفُهُ بِخِرْكَةٍ Bir bez alır, bezle ölüyü kurular ki e, kefen ıslanmasın diye kurular ondan sonra kefene koyar. Oyuz'alul hanutu ala ra'sihi ve lihiyeti. Hanut nedir? El'itrul murakkab. Böyle kokulardan farklı kokulardan yapılan bir karışım. Ona hanut denir. Oyuz'alul hanutu ala ra'sihi ve lihiyeti başına ve sakallarına hanut konur. Vel kafuru ala masacidihi. Mescid ise secde yaptığı yerlere ee, oralara da ne konur? Efendim ee, kafur konur. Yani secde yaptığı yer demek neresi? Efendim alnıdır değil mi? Efendimiz ne buyuruyordu? Umirtu en esudala sebaati adumin yedi kemik üzerine secde yapmakla emredildim. İşte alnınızdır. Ee, sonra nedir? Ee, iki ayağınızdır. İki dizinizdir. Ne yaptı? Dört ellerinizdir bir de yüzünüzdür yani alnınızdır ala adumin. peki bu secde mahallerine kafur konur